Resulullah Necran heyetinden niçin cizye istemiştir? ve bu cizye hangi devlet adına alınmıştır? قَاتِلُوا la لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الاخر. Tabi bu ayeti diğer ayetlerle birlikte değerlendirmek lazım. Allah ve ahiret gününe inanmayan وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ Allah'ın ve Resul'un haram kıldığını haram saymayan وَلَا يَد۪ينُوا د۪ينَ hak hak dini din saymayan, minellezine u'tu'l kitap, kendisine kitap verilenlerden hak dini din saymayan la la savaşın. Ne zamana kadar? Hatta yu'tu'l cizye, cizye verinceye kadar. وَهُمْ سَعَغِرُونَ Kendileri alçalmış olarak, yani bütün iddialarını kaybetmiş olarak cizye verinceye kadar. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in büyük müdür? o cizye zaten şeydir,